Müzekkin nüfus, Nefislerin terbiyesi, Kutbul Arif'in, eşrefolu Rumi Hazretleri, Allah Celle Celaluhu'nun, Misafir olarak gelmesi, Ey Aziz, Musa Peygamber Aleyhisselam'ın, Şu hikayesini duymadın mı? Musa Peygamber Aleyhisselam, Bir gün, Allah Celle Celalihu'ya yalvarırken gayrete gelir. Ya Rabb'i, seni misafirliğe davet ediyorum. Lütfet, seni ağırlayıp misafir edeyim der. Şüphesiz hak teala gidip gelmekten münezzehtir. Ancak kullarına kimi hususları gösterip bildirmek ister. Ya Musa diye buyurur. Şu gün hazırlığını yap, hazırlan. ''Sana misafir olacağım.'' Hazreti Musa aleyhisselam elinden geldiği kadarıyla hazırlık yapar. O gün aşçılar gelir, koyunlar kesilir, ocaklar yakılır, kazanlar kurulur. Musa aleyhisselam Allah Celle Celaluhu'yu misafirliğe davet etmiş. Onu misafir edecekmiş diye her tarafa haber salınır. İnsanlar kalabalıklar halinde ziyafet yerine gelir. Herkes Allah Celle Celaluhu nasıl gelecek diye meraklanır. Musa Peygamber aleyhisselamla birlikte ikindi vaktine kadar beklenir. Ama ne gelen var ne de giden. İkindiden sonra yaşlı bir ihtiyar çıka gelir. Sırtında eski bir elbise, ayağında çarık, belinde ipten bir kuşak. Toza toprağa bulanmış vaziyette yorgun ve argın. İhtiyar bir kenara oturur ama kimse yüzüne bakmaz. Bir müddet geçer, kendisiyle ilgilenen olmayınca ''Ya Musa!'' diye seslenir. ''Hem karnım aç hem de yorgunum. Bir şey ver de karnımı doyurayım.'' Hz. Musa aleyhisselam ''Şimdi sırası mı?'' diye çıkışır. Neredeyse Allah Celle Celaluhu gelecek. ''Al şu tesliyi de su doldurup getir.'' İhtiyar, testiyi alıp gider, suyla doldurup geri döner. Musa Peygamber aleyhisselam, kalabalıkta ihtiyarı unutur. Bu garip ihtiyar, kimsenin kendisine bir şey vermeyeceğini anlayınca, sessizce çekip gider. Hazreti Musa aleyhisselam ve insanlar, saatlerce bekledikleri halde, gelip giden olmaz. Musa Peygamber aleyhisselam, İnsanlara karşı mahcup olur. Hava kararınca kalabalık dağılır. Gün sabaha varır. Musa aleyhisselam turdağına çıkar. ''Ya Rabbi'' diye seslenir. Söz verdiniz ama şereflendirmediniz. Halbuki herkesi haberdar etmiştim. Bütün halk toplanmıştı. Bekledikleri misafir gelmeyince dağıldılar. ''Ya Rabbi, bizi niye şereflendirmediniz?'' Hak ala Ya Musa diye buyurur. Doğru olmayan bir şey söylemem. Yalancıları da sevmem. Sana geldim. Hatta, Karnımın aç olduğunu söyleyip, Beni doyurmanı istedim. İtibar etmeyip, Beni suya gönderdin. İstediğin suyu getirmeme rağmen, Yine bana bir şey ikram etmedin. Beni aç gönderdin. Musa aleyhisselam, ''Ne zaman Ya Rabbi?'' diye sorunca, Hak Teâlâ şöyle buyurur. Hani sırtında eski bir elbise, ayağında çarık, üstü başı toprak içinde bir ihtiyar geldi. Bir kenara oturdu. Sonra, bu ihtiyar senden yemek istedi. Başım kalabalık deyip, eline bir su kabına tutuşturdun ve kendisinden su getirmesini istedin. İstediğin suyu getirdiği halde, Yine bir şey vermeyip, Onu aç gönderdin. Ben o yaşlı ihtiyarla beraberdim. Gönlü muhabbetimle doluydu. Benden başka bir şey yoktu orada. Onu sana gönderen bendim. Onu misafir etmiş olsaydın, Beni misafir etmiş olacaktın. Ya Musa, Bilmez misin? Ben gelip gitmekten münezzeh, Ulu bir padişahım. Dostlarımın hoşnutluğu, benim hoşnutluğumdur. Onları misafir etmek, Beni misafir etmek gibidir. Musa aleyhisselam çok utanır. Evet, Kimseyi hor görmemeli, Ve kendilerini alaya almamalıyız. Zira Hak Teala, Dört şeyi, Dört şeyin içinde gizlemiştir. Rızasını, Kendine itaatin, icabetini duanın, Gazabını günahın, Evliyasını, kullarının içinde gizlemiştir. Böyle olunca Allah'a itaat edeni hakir görmek, ona karşı kayıtsız kalmak doğru olmaz. O halde hep ibadet ve itaat için çalışmak gerekir. Namaz kılmak, zikretmek, tesbih çekmek, sadaka vermek ve dua etmek lazımdır. Zira Hak Teala, Necim Necm Suresi 39cu ayeti kerime de şöyle buyurur. İnsan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur. Dolayısıyla ölünceye kadar ibadeti bırakmamak gerekiyor. Hani bir hikaye anlatılır. Maşer gününde biri, içinde amellerinin yazılı olduğu 90 sayfayla huzura getirilir. Her sayfanın uzunluğu gözün görebildiği kadardır. Sayfaların hiçbirinde, Hayırlı ve salih bir amel bulunmaz. Hakdi ala ey kulum amellerinin bulunduğu bu sayfalara itirazın var mı diye sorar. Kişi ya Rabbi gaybı bilirsin. Bunları inkar etmiyorum. Evet, suçum çoktur. Bunu biliyorum der. Hakti ala ey kulum katımda yazılı bir sayfan daha var. ''Bu sayfayı bir teraziye, günahlarının olduğu sayfaları da diğerine koyder. Kişi, üzerinde ''La ilahe illallah'''tan başka bir şey olmayan bu sayfayı, terazinin başındaki görevlilere verip, Hak Teala'nın emrini bildirir. Emri yerine getiren melekler görür ki, ''La ilahe illallah'' yazılı sayfa, diğer doksan sayfadan daha ağır gelir.'' Zira bu günahkar kişi, bir kez ihlasla, La ilahe illallah demiştir. Ey aziz! ibadet ve taati az görmemek gerekir. Tabii ki günahı da, bu günahtan ne olacak ki deyip onu işlemek olmaz. Bu günah, öyle bir vakte denk gelir ki, Allah'ın gazabına uğrarsın. O halde, duasız, ve yakarışsız kalmamak lazımdır. Herkesten hayır dua alınmalı, her tür bedduadan sakınılmalı. Beddua, padişahları tahtından indirir. Hele mazlumun bedduası daha da tesirlidir. Mazlum kafir de olsa duası makbuldür. Allah ondan razı olsun. Ebu Hureyre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, Günahkar bile olsa mazlumun duası makbuldür. Zira günahı kendisine aittir buyurduğunu rivayet eder. Şu halde mazlumdan kaçınmak durumundayız. Kimsenin bedduasını almamaya çalışmalıyız. Hak Teâlâ'nın kullarıyla alay etmemek hiç kimseyi azarlamamak gerekir. Acizlerden birine şöyle derler. Gece gündüz ibadet ediyorsun. Ateşten kaçar gibi günahtan kaçıyorsun. Hep dua ve yakarış halindesin. Bir nefes dahi zikirsiz ve tesbihsiz kalmıyorsun. Allah'ın kullarına da çok güzel muamele ediyorsun. Erkek kadın, küçük büyük, yoksul zengin ayrımı yapmadan hepsine karşı tevazu gösteriyorsun. Bunun hikmeti nedir? Aziz kişi şöyle cevap verir. Küçük gördüğümüz ibadet öyle bir vakte denk gelir ki Cenabı Hakk'ın rızasına uygun düşer. Zerre değer vermediğimiz bir günahta Hakk'ın gazabını çeker. Bir şehrin yanıp kül olması için bir kıvılcımın yettiğini görmez misin? Zaman olur ki az bir duamız ve yakarışımız Allah Celle Celaluhu tarafından kabul edilir. Beğenmeyip gönlünü kırdığımız kişi Allah Celle Celaluhu'nun dostu olabilir. Bunu bilemeyiz. Durum bu olduğuna göre gönülleri kırmaktan sakınmak lazımdır. Zira gönlü yıkmak, arşı yıkmaktır. Gönül yapmaksa arşı yapmak. Dosta gidenin yolu gönüller içinden gider. Tekrar belirtelim. Dilimizi koy verip boş bırakmayacağız. Şakayla bile olsa kimseyi aldatmayacağız. Zayıf kimseleri alaya alıp onlara yerli yersiz şaka yapmak suretiyle eğlenen kıyamet gününde herkesin maskarası ve eğlencesi olacaktır. Kendisine cennetten bir kapı açılır. Ancak buradan alınıp diğer bir kapıdan dışarıya atılır. Böyle birçok kez içeri alınıp dışarıya atılarak yorgun düşer. İki dizinin üstüne çöküp kalır. Son bir kez daha kapı açılır. İçeri çağrılır. Sevinçle bu kapıdan içeri girecekken, Dünyada herkesle alay ettin. Türlü maskaralıklar yapıp onları kandırdın. İşte insanları maskara edip gülüşenin cezası budur. Cennetten mahrum kalanlardansın. Denip kovulacaktır. Zevaniler gelir, bu kişiyi yüz üstü sürerek cehenneme atarlar. Kardeş, ahirette kaybetmek ne büyük zarardır. Görüyor musun? Ahiretteki musibet ne kötüdür. İnsanları alaya alıp kandırmak insanın başına ne zorluklar getiriyor?